Kardeşlerim, muazzez müminler, Anadolu'nun bir köyünde yaşıyorsunuz. Okulu kazandınız, İstanbul'a gideceksiniz. Yakınlarınız orada, birilerini arıyorlar. İstanbul'da kaybolmasın, metropolde, gece hayatlarına, başka hayatlara mahkum olmasın, sizi koruyacak, himaye edecek, o manada birilerine ulaşıyorlar. Şehre gidiyorsunuz, okuyacaksınız. Geride bekleyen valideniz var. Sizin için her sabah kalkan, hazırlık yapan, okula gönderen bir anneniz var. Buğdayı, arpayı, pancarı satıp, senin okul ihtiyaçlarını karşılayan baban var. Senin de bir gayen, bir amacın var, okuyacaksın. İnsanlığa, İslam'a. Hizmet edecek ahiretini kazanacaksın Gitmiş olduğun şehirde barlar var Gitmiş olduğun şehirde oyun alanları var Bir maç saatinde gol diye bağırabilmek için binler belki on binler Bir hattan bir stada doğru intikal ediyorlar Gitmiş olduğun metropol şehirde, o dev şehirde, binalar arasında, alt katlarında eğlence merkezleri var, barlar var, gece kulüpleri var. Bütün bunların arasında sen, ulvi bir gayen var, geride seni bekleyenler var, döneceksin. Vaha vari olduğun yere hayat vereceksin, orayı yeşerteceksin. Belki Yasir, belki Usame, belki Ammar olacaksın. Ben geldim, ben döndüm. İmanımla, ilmimle, irfanımla, burada bekleyen insanlara hayat vermek için buradayım diyeceksin. Veya diyemeyeceksin. Veya kaybolacaksın. Yine o şehirde yaşayacaksın. Ama aileni, geride bekleyenleri, sabah kalkıp seni hazırlayan anneni unutacaksın. Buğday parasını arpa, parasını sana gönderen, oğlum okusun adam olsun, insanlığın hizmetinde olsun diyen babana onun emeklerini ihanet edeceksin. Dünyada kaybolan adamlar var, şehirde kaybolan adamlar var. Nasıl anneniz babanız sizi bir şehre okumaya gönderir, bir gaye için gönderir. Allah Azze ve Celle de bütün insanlığı yeryüzüne dünya yollarından ahireti bulması için gönderdi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İstanbul'da metropol şehrinde olmanın bir gayesi vardı okuyacaktın ya da çalışacaktın ailenin yarınlarının umuduydun sen dünyaya gelişinin bir gayesi var Eğlenmek için değil, on binlerle stadlarda gol diye bağırmak için değil, magazin programlarına mahkum olmak için değil, sokakta kendini teşhir edenleri seyretmek için değil. Vama kalaq dul vel inse illa li Genç kardeşim, Hazreti Muhammed aleyhisselatu ve ümmeti. ''Sen gayesiz olamazsın, sen amaçsız, sen hedefsiz olamazsın, sen dünya yollarında Hazreti Muhammed'in izini bulacaksın sallallahu aleyhi ve sellem.'' ''Burdayım ya Resulallah.'' diyeceksin. ''Hani annen seni geride bekliyor, baban geride dua ediyor ya Rabbi, oğlumu kurda kuşa mahkum etme.'' diye yalvaran bir baban var. Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın ruhaniyeti seni gözlüyor. Yarın sıratta seni bekleyecek. Havzın kenarında seni bekleyecek. Benim ümmetim, Ömer'lerim, Ebu Bekir'lerim, Sümeyye'lerim, Fatıma'larım, onlar benim yolumdan, izimden, tayin ettiğim hedeflerden kopmasınlar ya Rabbi diyen, Peygamber var, Hazreti Muhammed Aleyhisselam var, onun yolu var. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Başka dünyalara entegre olma, biraz İslam deme, yarım İslam deme, çeyrek İslam deme, sadece İslam de, yalnız İslam de. Senin yolundayım ya Rabbi de. Peygamber Ali sallatu vesselam'ın izinde gidiyorum. Allah'ım şahit oldu. Ve ma kanallahu li'azibahum ve ente fihim. Kur'an Hakim buyuruyor ki: Eğer Peygamber Ali sallatu vesselam aranızdaysa Allah sizi azap etmeyecek. Ve Allahu lil kafirin alel mu'minina sabila. Kâfirler dilediği gibi operasyon yapamayacaklar. Haleb'i vuramayacaklar, Musul'u vuramayacaklar. Müslümanları zindanlara koyamayacaklar. Allah onlara imkan vermeyecek. Ve mâ kâne Allâhu li yuazıbehüm Peygamber Ali Aleyhisselatu vesselam yaşarken asabı ı Keram Efendimiz Ali Aleyhisselam'a itiba ettiler. وَلَكَدْ bi اللّٰهُ ve وَاَنْتُمَ ذِلَّ Sayıları azdı, Allah onlara zafer ihsan etti. Peygamber aleyhissalatu vesselamın talimatına muhalefet ettiler. Uhud'da hezimeti yaşadılar. Kardeşlerim, bir buçu asırdır bu ümmet hezimeti yaşıyor. Bu ümmet vurgun yiyor. Suriye'de sokakları görüyorsunuz. Kimseler yok. O halde vuruyorlar. Küçük çocuklar. Yaşları 10, yaşları 12, kendi kucaklarında kardeşlerini taşıyorlar. Ambulanslar yok, hastaneleri vurmuşlar. O halde 10 yaşında, 12 yaşında Müslüman diye vurulan, adı Ahmet diye vurulan, adı Zeynep diye vurulan çocukları görüyorsunuz. 12 yaşında öteye beriye kardeşini taşıyan yavruları görüyorsunuz. Alemi İslam'ın sokaklarında Müslümanların cesetleri var. Kan kokuyor sokaklarımız. Barut kokuyor sokaklarımız. Allah Resulü Aleyhisselam'a muhalefet ettiğimizden her yerimiz uhut haline geldi kardeşlerim. Ve ma kana Allahu li yu'azibahum Eğer Peygamber Aleyhisselatu Aleyhissalatu Vesselam aranızda olursa Allah Azze ve Celle o topluma o millete azap etmeyecek, onları yalnız bırakmayacak. Peki, Efendimiz yaşarken onların kumandanıydı, onların arasındaydı, şimdi nasıl olacak? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı Kerim'le Sünneti seni seniyye ile sana kumandan olacak. Hani şehirde annenin babanın ufkundan, idealinden kaybolmayan çocuk, yarınlarda onlara umut oluyordu. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam rehber, Peygamber Aleyhisselam dünyada sana kumandan, eğer evinde, sokağında, okulunda, iş yerinde, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba edersen, kumandan sensin Ya Resulallah dersen, Allah Resulü Aleyhisselam'ı yeniden kıyade makamına bu ümmet getirirse, Allah'ın inayetiyle, Roma'yı çökerten, Firavun'u yok eden, Nemrut'ları zelil eden Allah Azze ve Celle, bu asrın Nemrut'larını da hak ile yeksan edecektir kardeşim. Kumandanı olmayan bir ordu, dünyanın en muhkem silahlarına sahip olsa zelil olur. Onun için bir buçuk asırdır Sünneti seni seniyye ile savaşıyorlar. Yani kumandanınla savaşıyorlar. Şefaat yok diyorlar sünnete uydurulan din diyorlar seni kumandanından seni Peygamber aleyhissalatu vesselamdan koparmanın taktikleri içindeler yaptılar kopardılar ve ardından hezimetler geliyor bir buçuk asırdır ağlayan ümmeti Muhammed var kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Peygamberi dünyada rehber olarak tanımayan bir ümmetin hali nasıl olacak onu anlatıyorlar buyurdular ki Kayfe entüm iza lem te'mru bil ma'rufi ve lem tenhev anil munker. Sizin haliniz nasıl olur Eğer marufu emretmiyor münkerden uzaklaştırmıyorsanız Nehyetmiyorsanız ümmetim sizin haliniz nasıl olur Asab ı kiram radıyallahu hanım hayret halinde sordular ''Ya Resulallah, o günler gelir mi? Bu ümmet marufu emretmeyi terk eder. Münkerden, Allah'a isyan olan şeylerden uzaklaştırmaktan vazgeçer mi? Senin ümmetin bunları yapar mı ya Resulallah?'' diye sordular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olacak, onun daha ötesi daha ilerisi olacak buyurdular. ''Keyfe <Sessizlik> entum'' تَرَوْنَا الْمَعْرُوفَ ve taraunal, الْمُنْكَرَ مَعْرُوفًا Marufu münker, münkeri maruf görüyorsunuz. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizim zamanımızı tarif ediyor. İmam kardeşim, seni anlatıyor Peygamber Aleyhisselatu vesselam. Peygamber aleyhissalatu vesselam benden bahsediyor. Hani Mescid-i Nebevi'de biri namaz kılmıştı. Yanlış kıldı Allah Resulü aleyhissalam. ''İrci'e fasalli fe inne kelem tusalli'' ''Dön o namazı tekrar kıl olmadı'' buyurdu. Yine kıldı, yine yanlış kıldı. İrce fasalli fe inne kelem tusalli'' ''Dön o namazı iade et olmadı'' buyurdular. tadil erken erkana riayet etmiyor. Üçüncü defa Efendimiz Aleyhisselam, ''İrci'e fasalli'' ''Dön o namazı tekrar kıl'' ''Fe inne kelem tusalli'' ''Sen namaz kılmadın'' buyurunca, ''Ya Resulallah bilmiyorum'' ''Bildiğim bu kadar, öğretir misin?'' buyurdu. Allah Resulü Aleyhisselam'ın takriri, sünneti diyoruz. Yani şu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yanlış varsa, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam susmaz. Mutlaka ona müdahale ederler. Eğer susuyorsa Peygamber Aleyhisselam onu onaylamıştır. Allah Resulü buyuruyordu ki, ''Sizin haliniz nasıl olur?'' marufu terk edecek münkere müdahale etmeyeceksin kardeşim kız kardeşinin kızı geliyor üniversitede okuyor eteği dizinin üzerinde tesettürü yok mahremiyeti yok oturuyor yanına tahsilden soruyorsun okuldan soruyorsun notlarından soruyorsun peygamber ve selam olsa ona tesettürü anlatacaktı Allah Resulü senden bahsediyor imam kardeşim Öğretmen kardeşim, peygamber aleyhisselam benden senden bahsediyor. Okulda konuşacak, minberde konuşacak, mihrapta konuşacak fakat sokağa çıktığında Allah ve Resulünün emirleri çiğnenirken ses çıkarmayacak. Babadan bahsedecek, evinde oturacak, magazin programları, o kadınlar Allah'la savaşacak. Peygamber aleyhissalatu vesselamın talimatıyla savaşacak. Baba susacak, anne susacak. Evinde yavrusuna sahip çıkmayan anneler, babalar, Hazreti Muhammed aleyhisselam senden bahsediyor. كَيْفَ أَنْتُمْ lem لَمْ bil بِالْمَعْرُوفِ Alelem ten müâ münkerden nehyetmiyorsunuz. Maruf on emretmiyorsunuz kayboldunuz yanda bir komşun var elektriği kaçak aıyoruz Suyu kaça kalıyor müdahale etmiyorsun. Yetimin dul kadının hakkına irtikap ediyor. Yapma kardeşim Allah'a ihanet etme. Eğer senin bu halinde yaptıklarına sessiz kalırsam, yarın Rabbimin huzuruna çıkınca, Allah azze ve celle bana senin bu yaptıklarına sessiz kalmamın hesabını soracak. İktisadi kriz oluşturuyorlar. Diyorlar ki, çöksün Müslümanlar. Almayın, satmayın. Faizi, faiz lobileri yükseltiyorlar. Orayı çökertebilmek, orayı vurabilmek için. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki, فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَنْ تَشِرُوا fil الْاَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضِلِ Farzdan sonra Allah Azze ve Celle başka bir farzı sana ediyor. Cuma farz. <gülüyor> Cuma'ya gelecek. Cuma yıkılacak, cumadan sonra camide ikindiye kadar bekleme buyuruyor. Dışarıya çık, çarşıya git, alışveriş yap, ticaret yap, mal al, mal sat, Müslümanların iktisadi hayatına katkıda bulun. Yani eğer onlar faiz lobileri, Allah'la savaşanlar, Peygamber aleyhisselamla savaşanlar, فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Faizi alanlar, verenler, faiz lobileri Allah'la savaşıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'la savaşıyorlar. Sen onlara mağlup olma, mahkum olma. Faiz artacak diye sen bekleyemesin Müslüman. Araba alacaksan, buzdolabı alacaksan faiz artsın o zaman alayım deme. Parayı yaslığın altında bekleme. İsraf haram. Git bir tane palto aldın, eğer imkanın varsa, onlar faizi artırıyorlar, seni vuracaklarsa, bak Allah sana emrediyor. Cuma nasıl emirse, alışverişte emir, parayı yastığın altında saklama, git al Suriye'deki kardeşine gönder. Evinde un varsa, ekmeğin varsa, paran varsa, onu saklama, git bir yere, un al Suriye'deki kardeşlerine gönder.'' Eğer yaşadığınız toplum marufu terk ediyor ya da marufu münker, münkeri maruf görüyorlarsa faizi ticaret, ticareti faiz görüyorlarsa sen susuyorsan hezimeti bekle buyuruyor Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rehberliği kaybettik İstanbul sokaklarındaki öğrenciyi unutmayın eğer anne babasının ufkundan çıkarsa Anneye, babaya ihanet eder. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah Azze ve Celle bizi dünyaya, ona kul olmak için gönderdi. Önünde rehber Muhammed Aleyhisselam olacak. Evinde rehber Muhammed Aleyhisselam olacak. Eğer peygamber rehber olursa, yani sana birileri emir veriyorlar. Diyorlar ki, tam İsa'ımı anlatma, yarım anlat. Ilımlı olsun diyor, şuna uydur buna uydur, ona entegre ol diyorsa Bir buçuk asırdır bu sözleri dinleyen ümmetin hezimetini seyrediyorsun kardeşim O halde Allah Resulüne kumandan sensin ya Resulallah de Sana dönüyoruz, bütün varlık ve mevcudiyetimizle dünya şahid olsun dönüyoruz Eğer dönersek şu tecelli edecek vakal Allahu inni mahkum Lein akam tu mu salavamuz zekatvaentum bir <gülüyor> Ruuli Kur'an hakim buyuruyor ki vakalallahu inni mahkum Allah sizinle beraberdir namaz kılıyorsanız fukaraya sadaka zekat veriyorsanız bütün peygamberlere kayısız şarsız inandıysanız Allah amel defterinizdeki günahları silecek وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي Allah sizinle olacak Bedir'de sizinle olan Allah Azze ve Celle Sultan Alparslan'la yolunuzu açan Allah Fatih'le Yavuz'la yolunuzu açan Allah Azze ve Celle Sayınızın az olduğuna bakmayacak Yeniden yolunuzu açacak وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي İkinci olarak şunu yapacaksın genç kardeşim وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَدَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Düşmana karşı güç hazırlayacaksın. Mühendis kardeşim, senin mesain devletin yasalarına göre sekizde başlar, beşte biter. Şu kadar çalışacaksın. Ama sen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman ettin. O halde 5 saatten fazla uyku haram diyeceksin. Çalışacaksın. Sen denizler zincirlerle tutulduğu zaman karadan o gemileri yürüten Sultan Fatih'in evladısın. 5 saatten fazla uyku haram diyeceksin. Oturacaksın. Bağdat'ı, Şam'ı, alemi İslam'ı kurtaracak. Yüksek teknolojiye sahip silahları sen geliştireceksin. Doktor kardeşim senin mesain 8'den beşe kadar devlete göre ama sen o izin günlerinde mesai haricinde nerede mazumlar nerede muhacirler nerede biçareler Afrika'da Suriye'de Halep'te hastanesi vurulanlara yetiştim geliyorum diyeceksin. Seni Muhammed Aleyhisselam terbiye etti. Ve Allahu liuazebahum ve Peygamber Aleyhissalatu vesselamı yeniden komandalık makamına tayin edersek Allahuazze ve celle o en zor zamanlarda bu ümmetin içinden nasıl Yavuz'u, Alpasan'ı, Turul Beyi, Salahaddin Eyyubi'yi çıkardıysa seni çıkaracak. Sen tarihin akışını değiştireceksin. Sen zuhur edeceksin. Bir ikindi vakti medet diyenler, Suriye sokaklarında meta nasrullah diyenler, Allah'ın yardımı nerede diyen yalvaran biçarelerin imdadına sen koşacaksın. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh efendimiz Halid bin Melide talimat gönderir. Irak'a git. Orduyu ya sevk et. Halid bin Velid radıyallahu anh, riddet olaylarında askerinin o en kahramanlarını şehit olarak ahirete gönderir. Yanında az sayıda asker var. Onlarla Irak'a gidilmez. Onlarla Irak'ta zafer kazanılmaz. Madde planda bu hesabı yapar. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'den takviye kuvvet ister. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselamın öğrendisi, KK bin Amr'ı gönderir ve bir mektup yazar buyurur ki la yuhuze muceysun fihim KK içinde kaka olan bir ordu hezimete uğramayacak çünkü onu Hz. Muhammed Aleyhisselam terbiye etti ve büyük bir zafere imza atarlar Suriyeli anneyi gördünüz yavrusu Halep'te son anlarını yaşıyor anne yavrunun baş ucunda onu hayata hazırlamış. Dünyada güzel günler görsün diye belki aç kaldı. Yavrum güzel günler yaşasın diye. Şimdi o yavru son anlarında ahirete gidiyor. Anne yavrusunun ahireti için çocuğu ölüm meleğini selamlıyor. Son anları. Evladım la ilahe illallah de. Ve o kadın ya Rabbi sen verdin sen alıyorsun hükmüne itirazım yok Allah'ım diyor. Bu ümmet yeniden içinden Hansa gibi büyük kadınları çıkardı. O da öyle diyordu. Yavrularının dört tanesi Kadisiye'de şehit olunca, beni dört yavrunun, şehit yavrunun annesi yapan Allah'a hamdolsun. Eğer sen Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kışta yazda, çarşıda okulda hayatının bütün anlarında ittiba edersen yani bedirde durursan hep bedir halini kuşanırsan Allah seninle yeniden o annelerin acılarını dindirecektir. Sen yeniden yola açacaksın, hazırlanacaksın uyumayacaksın, ümmetin istikbali için eğer denizler tutulduysa gemileri karadan yürüteceksin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemsin nereye koyduysa orada bekleyeceksin Cebeli Rumattasın, Abdullah bin Cübeyr'sin annelere de ki eğer siz yavrularınızı Halep'te, Musul'da, Mısır'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da kaybetseniz de alem İslam'ın gençleri, yeniden kumandanımız Hz. Muhammed diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Yeniden Kaka bin Amurlar geliyor. Biz Hamzalarımızı, Eneslerimizi, Mus'ablarımızı kaybetsek de İslam yenilmeyecek. Allah'ın dini, Allah Azze ve Celle'nin yeniden zaferi ulaşacak. Bunun yolu seninle açılacak. Sen KK olacaksın. Sen Mus'ab, sen Yasir olacaksın. Wa'iddu lahum masadatu min quwa. Sen kuvveti hazırlayacaksın. Be saatten fazla uyku haram. O anneler imdat derken yatağa mahkum olamayız ya Rabbi dersen Allah bu ümmete seninle imdad edecek kardeşim.